Elhamdülillahi lezî khalaqana ve rezaqana ve cealana minel muslimin. Ve sallallahu ala muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve man ihteda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini mübinini, tebliğini ve onun devrinde nasıl yaşandığına ve nasıl hareket edildiğini paylaşmıştık. Giderek aziz sahabilerin fıkhi açıdan daha ön planda zekası daha kıvrak olanların da belirgenleşmeye başladığını söylemiştik. Bunların içerisinden diğerlerine İdari açıdan, hayat örnekliği açısından gerçekten numune olanlar olduğu gibi, giderek fetvalar açısından, fıkhi bilgi verme açısından, hüküm verme açısından da belirginleri olmuştur. Mesela Abdullah İbni Mesud'un zikretmiştik, Hz. Ömer hakkındaki cümleleri, o nereye gitse ben o vadiye gitmeyi tercih ederim diyerek, ona olan bağlılığını, onu takdir edişini dile getiriyoruz. Görüyoruz, onların sözlerinden anlıyoruz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Ubeyde İbni Cerrah için eğer o hayatta olsaydı şüphesiz geriye hilafeti kime bırakacağım endişesiyle düşünerek gitmezdim dediğini biliyoruz. Çünkü Allah Resulü bu ümmetin emini odur buyurmuştu. Ebu Ubeyde İbni Cerrah çok güzel ahlakı olan bir insandı. Merhametliydi, şefkatliydi, zeki idi. Çizgileri açık ve net idi. Belki biraz günümüze göre ağır gelecek ama Hz. Ömer'in herhalde hoşuna giden çok keskin bir tarafı daha vardı. Bunu şöyle diyeyim isterseniz. Hazreti Ömer'in Bedir Savaşı hakkındaki esirleri hakkındaki kanaatini paylaşmıştık. Ne kadar keskindi, ne kadar kesin idi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile ilgili olarak da onu tarif edenler şöyle tarif etmeyi tercih ediyorlar. Çok zarif bir insandı. Sanki zarif, ince uzun, çifte su verilmiş, sağlam Çelikten yapılmış bir kılıca benzerdi. Sanatkarane, zarif, dayanıklı, kibar. Ama savaş meydanında, cihat meydanında fırtına gibiydi. Hızına ve zekasına zor yetişilirdi. Kolay kolay eğilmez, bükülmez, sarsılmaz bir yapısı vardı diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Ebu Ubeyde radiyallahu anh, ahlakında, davranışlarında yumuşak başlı yumuşak huylu bir insan olmasına son derece kibar bir insan olmasına rağmen savaş meydanında gerçekten fırtınadır. Belir savaşında önündekileri süren dağıtan yaklaşılmayan bir insandır. Ama bir şahıs var. Durmadan onu takip ediyor. Durmadan onun yolunu kesmeye çalışıyor. Durmadan ona engel olmaya onu kilitlenmeye durdurmaya çalışıyor ve Ebu Ubeyde onunla karşılaşmak yerine sağ sol zikzaklarla onun sıkıştırdığı köşeden fırlıyor ve önündekileri dağıtmaya savaşın hakkını vermeye devam ediyor. Öyle bir noktaya geliyor ki yollar tıkanıyor, yolunu kesen adam geçit vermiyor, mücahit arkadaşlarından ve savaştan kopma tehlikesiyle yüz yüze geliyor ve kıpırdı yabanı bu noktada Ebu Ubeyde r.a. anh sıratla kararını veriyor, şimşek gibi atılıyor, çaktığı gibi önündeki adamı yere seriyor ve savaşa devam ediyor. Ebu Ubeyde radiyallahu anh'ın durmadan ilk önce kaçtığı, karşılaşmak istemediği ama sonra kilitlenecek duruma gelince tereddüt etmediği bu şahıs öz babasıdır. Öz babasını bedelle yere sermiştir. Ayet-i Kerime'de de onlar Allah yoluna hiçbir şeyi babaları bile olsa, nasıl diyeyim ataları, yakınları bile olsa tercih etmezler. manazındaki ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak bu hadise gösteriliyor. Nüzul sebepleri biliyorsunuz bağlayıcı değildir ama aydınlatıcıdır. Bir misal hani bizde verip de arkasından söylüyoruz ya öne yaşanmış hayatta olan bir misalin sürüşüdür. Bu ve Allah Resulü'nün söyledikleri yan yana gelince Hazreti Ömer'in zihninde davaya hiçbir kimseyi hiçbir şey tercih etmemesi açısından da herhalde Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh ayrıca sevimli olsa gerektir. Şimdi bunlar sahabi devrinde yaşandığı gibi daha sonraki devirde de giderek belirli bir şekilde yaşanmaya başlanmıştır. Çünkü tabiiler bu insanların arasında ahlakını Allah Resulü'nden alan insanların arasında yetişmeye başlamışlardır. Onlar Resulullah'ı gören gözleri görmüşlerdir. Onlar Resulullah'ın hatıralarını kendisiyle yaşayarak ona aktaran insanlarla iç içe yaşamışlardır. O havayı, o atmosferleri onların üzerinde görmüşlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu an. Sonraki yıllarda komutanlara verdiği emirlerden bir tanesi de şudur: Allah Resulü'nün sahabileri giderek azalıyor. Onları koruyun, kollayın. Hatta mümkünse dikenli yoldan bile yürütmeyin. Bu milletin, bu ümmetin onlara ihtiyacı var diyor. Bu gerçekten doğrudur. Bu çok farklı bir hadisedir. Kırılmayan Çabucak, nasıl diyeyim, davaya karşı soğumayan, doğru neyse öyle hareket etmesini bilen, gönlündeki kirleri çok çabuk siliveren, yerini doğru bilgiyle dolduran bir yapıları var. Kırılsalar bile kırgınlığı çok çabuk tabir eden, çok çabuk doğruya teslim eden bir yapıları var. İsterseniz misallendirelim. Bilal radıyallahu anh daha önce hak dava uğruna çillere çeken bir insandır. Köledir. İnandığı dava uğruna en fazla eza çekenlerdendir. Sonra Mevla ona iman nuru nasip etmiştir. Ve Bilal olmuştur. Gönlümüzün Bilalidir. Binlerce mümin çocuğu şimdi Bilal diye isimlandırılır. Onun tatlı hatıraları yaşar. Bilel radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra daima izzet ve ikram görmüştür. Mümin kardeşliğinin sıcaklığını duyarak yaşamıştır. Uğruna çileler çektiği İslam ona şeref getirmiştir. Ve sonraki yıllarda mümin kardeşlerinden hiç acı söz duymamıştır. Bir gün gelmiştir. Bir başka sahabiyle, aziz adını bilerek söylemiyorum. Aziz bir sahabiyle bir konuda farklı görüş beyan etmişlerdir. Bilal radıyallahu an kanaatinin iyi olduğuna inanıyor, doğru olduğuna inanıyor, fikrini savunuyor. Karşıdaki insan da fikrini savunuyor. Geri adım atmıyor, fikrinden vazgeçmiyor. Bu kölelikten gelme bir insan, öbürü kabilesinin en ileri gelenlerinden sözü dinlenen bir insan. Karşısında inat ve ısrarla durulmasını kabullenemiyor. Bilal radıyallahu anh'a karşı sonunda fikren susturamayınca, durmadan sözüne karşılık söz gelince, fikir savunması gelince, üsküt yebne Sevda diyor. Ne demek? Ey siyah kadının oğlu sus diyor. İnat etme manasını. Şimdi Bilal radıyallahu an o güne kadar böyle bir söz mümin kardeşinden duymamıştır. Kafirlerin hakaretleri onu yıldıramamıştır. Taşları onu vazgeçirememiştir. Ama bu söz çok ağırına gitmiştir. Orada münakaşayı bitirmiştir. Cevap vermemiştir. Üzgün bir şekilde evine gitmiştir. Karşısındaki şahıs da bu sözü sarf ettikten sonra öfke de biraz düşünce yatışmış, hatasının büyüklüğünü anlamış ve pişman olmuştur. Hani söz oka benzer derler. Yaydan bir kere çıktı mı bir daha gerisin geri dönmez. Ama olan olmuştur. Nasıl tamir edeceğim de bilmiyor. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'e gelmiştir. Peygamber Efendimiz o şahsa ne demiştir? Ente imru'un fike nebnul cahiliye Sen kendisinde cahiliyenin iğrenç kokusu bulunan bir insansın buyurmuştur. Bu söz çok ağırdır. Ama Allah Resulü sahabilerini tanıyor. Kimin neye tahammül edeceğini de biliyor. Ama esasen Peygamber Efendimiz o sahabinin şahsından çok savunduğu ve sözünün ifade ettiği manaya kızıyor. Bunu da belli oluyor. Bazen bize de bir soru soruyorlar. Biz de kızarak cevap veriyoruz. Sonra karşımızdaki insan bizim o öfkemizin karşısında diyor ki hocam ben böyle düşünmüyorum. Sana birisinin düşüncesini aktardım diyor. Biz de ona kızıyoruz. Onun başkasının düşüncesi söyledi olduğunu biliyoruz. Sanki o anda karşımızda o varmış gibi bu sefer o fikre karşı parlıyoruz. Karşımızdaki insanın öğrenmek isteyen insanın öğrenmek istediğini unutuyoruz. Sonra hatırlayınca ya sözüm sana değil bu fikir savunuluyor. Kızgınlığım şu anda ona diyoruz. Peygamber Efendimiz de bu kızgınlığı nasıl diyeyim bu, bu şekilde kelime kalıbına döküyor. Bu bu zihniyetin içerisinde ırkçılık taşıyan nasıl diyeyim başka insanlara karşı asalep taşıyan onları küçük görme taşıyan bu kelimeye kızıyor ve bu kelime şiddetli kelime kullanıyor. Tabii bundan söyleyen insan da payını alıyor ama söyleyen bu insan Peygamber Efendimiz'e küsmüyor. Davaya kırılmıyor, şimdi olsa ters olur gider giden. Ne yapıyor? Hatasının ne kadar büyük olduğunu anlıyor. Doğru okuyor deriz ya, meseleyi esasen doğru okuyor. Arkasından tabi bu sırada da tefekkür dünyasında neler geçti, neler değil, iç dünyasında neler yaşanıyor onu bilmiyoruz. Ama mutlaka Allah Resulü'ne gelirken de çok şey geçti o gönüllerden, giderken de çok şey geçti. Varıyor, Bilal radıyallahu anh'ın kapısını çalıyor. Bilal hazretleri kapıyı açtığında gördüğü manzara şudur. Kendine ey siyah kadın oğlu sus diyen insan, bunu söyleyen o başı kapısının eşiğine koymuştur. Oradan sesleniyor. Ne olur Bilal diyor. Sana bunu söyleyebilen bu aza basmadan buradan çıkma diyor. Bilal radıyallahu anh onun pişmanlığını pişmanlık derecesini anlıyor. Kucaklayarak kaldırmak istiyor. Bu af ettiğinin, gönlündekinin silindiğinin işaretidir. Ama başını eşiğine koyan insan yalvarıyor. Bilal diyor, ne olur diyor, bu az dersini almalıdır. Yemin ettim diyor. Bunu bana çok görme diyor. Gerçekten yap. Bilal radıyallahu anh yemin sözünü duyunca, Ayağının altını dokundurmuştur, sonra kaldırak birbirine sarılmışlardır ve mümince gözyaşı duymuşlardır. Bir milletin nereden nereye geldiğinin de bu müthiş bir işaretidir. Ama bu insanlar, tekrar ediyorum, hatada ısrar etmiyorlar, inat etmiyorlar, vazgeçmiyorlar. Biz de beşeriz. Günümüzde kafamızın tasının attığı olur. Canımızın çok sıkıldığı an olur. Bizim bizde olmadığımız anlar olur. Hata edebiliriz. Ama hata edenlerin en hayırlısı nedir? Hatasından dönmesini bilen, pişman olmasını bilen, tamir etmesini bilendir. Şimdi bunu biraz da şunun için söyledim. Şimdi şu hadiseyi görenler, yaşayan insanlar, bu iki müminin Allah Resulü Sahabisi'nin nasıl davrandığını gören insanlara, Elbette ki bu ahlak tesir ediyor. Bir başka hadise anlatayım. Murada daha yardımcı olur ümidiyle. Ebu Rafiye, Peygamber Efendimizin hizmetkarıdır. Asabu ı Dünya mal adına hiçbir şey yoktur. Bir gün Peygamber Efendimiz onu yanına çağırıyor. Ona diyor, Evlenip bir yuva kurmak istemez misin? Ya Resulullah diyor, halimi görüyorsun. Ben diyor, neyle bakacağım aileme? Neyle evimi geçindireceğim? Neyle mehir vereceğim? Dolayısıyla diyor, evlenecek durumum yok. Allah Resulü hiç cevap vermedi diyor. Bir müddet sonra. Yine bana de, sordu diyor. Evlenip bir yuva kurmak istemez misin? Ben de Rasulullah'a aynı şeyleri söyledim. Efendimiz yine ses çıkartmadı. Arkasından Efendimiz uzaklaşıp gidince kendi kendime dedim ki: Yazıklar olsun sana. Allah Resulü senin evin olmadığını biliyor, paranın olmadığını da biliyor, durumun olmadığını da biliyor, ama sana evlilik teklif ediyor. Niye olumsuz cevap veriyorsun dedim ve kendi kendime de karar verdim. Bir daha sorarsa evet diyeceğim dedim. Ümitle diyor üçüncüyi bekledim herhalde biraz da nasıl diyeyim günleri iple çekerek beklemiştir. Peygamber Efendimiz bir daha sorunca diyor evet yarasulu. Durumunuzu biliyorsun ama siz buyuruyorsunuz. Ben evet yuva kurmak istiyorum dedim diyor. Bana git filanın kızını iste dedi. Asıl bir ailedir. Bir de şok orada yaşadım diyor. Acaba verirler mi? Gittim diyor Allah Resulü emrettiği için istedim. Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu söyledim. Fe biha ve dediler diyor. Kabul ettiler. Dünyalar benim oldu diyor. Şimdi mesele mehir meselesine geldi. Mehri ne yapacağız? Git diyor aileden ailem de fakir diyor çevredeki akrabalarım. Ne kadar toplayabiliyorsan topla. Küçük demek ki parçacıklar halinde veriyorlarmış. Topladığım altın birbirine de yapıştırıyorlarmış. Hepsi diyor ola ola hurma çekirdeği kadar oldu diyor. Geldim diyor Allah Resulüne gösterdim diyor. Biraz da o ilave etti. Git bunu kızın ailesine mehir diye ver dedi diyor. Götürdüm, utana utana, bu kadıcık meri verdim diyor, hiç itiraz etmediler. Yuva kurdum diyor, Mevla bereket verdi. Yuvamda geçindi, anlatıyor arkasından, geldiği nokta şu asıl anlatmak istediğim. Günün birinde diyor, Ebu Bekir radıyallahu anh'a bahçe komşusu oldum. Benim bahçemle, onun bahçesi bitişik idi. Arada bir ağaç vardı. Onun tarafta mı duruyor? Benim tarafta mı duruyor? Duruşu kritikti. Bu ağaç senin bahçemi, benim de mi diye aramızda ihtilaf çıktı diyor. Dolayısıyla ben inat ettim. Ebu Bekir radıyallahu anh da benim inadıma, o boş bulunuşuma acı bir cevap verdi. Arkasından hemen pişman oldu. Ebu Rafi, ben haddi geçtim. Özür dilerim dedi. Bakınız nereden nereye. Sen de bana acı söz söyle, ödeşelim. Ama ben o devrede kendimi topladım. Ebu Bekir, sana karşı ben asla acı söz kullanmayacağım dedim diyor. Bu sefer ona da kızdı. Beni Allah Resulü'ne şikayet etmeye gidiyor. Ben de kazmayı, çapayı bıraktım, peşine düştüm. Şimdi çevre bahçede çalışan akrabalarım gördü durumu. Peşimden geldiler. Yakın gelmişler onlarda Medine'ye. Ebu Bekir'i tanımadıkları anlaşılıyor. Adamla hem nizalaştın. Adam hem sana kızdı, bağırdı. Şimdi de Resulullah'a şikayet etmeye gidiyor. Sen niye 50 metre yüz metre arkasından gidiyorsun? Önce git, hızlı git, Resulullah'a olanı sen anlat. Kötü duruma düşme dediler bana diyor. Onlara dedim ki, bu insanın nasıl biri olduğunu siz bilmiyorsunuz. Bu insanlar ne bir ağaç yüzünden, ne bir bahçe yüzünden, ne de bir arsa yüzünden kavga edilir. Vallahi bu insan üzülürse Allah Resulü üzülür. Allah Resulü üzülürse Rabbim üzülür. O öyle bir insandır. Ben boş bulundum. Beşer hali inat ettim. O da boş bulundu. Acı bir söz söylendi. Bu insanla münakaş edilmez. Ona karşı asla acı söz kullanılmaz. Bahçeyi bile istese veririm. Oldu bir kere. Şimdi yanımdan derhal uzaklaşın. Sizin yardıma geldiğinizi zannetmesin. Sizi bana desteklerken görmesin dedim ve uzaklaştırdım diyor. Allah Resulüne geldi. Yaşanan hadiseyi anlattı diyor. Hiç kendi tarafına yontmadı diyor. Peygamber efendim dinledikten sonra pekala istenen ne diye sordu diyor. Ya Resulallah Kızgınlığıma geldi, acı söz kullandım. Sen de bana kullandı, ödeşelim dedim, ama o yaklaşmadı. Beni borçlu, beni kötü duruma düşürdü. Şu anda zulmeden benim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü bana sordu. Sen ne diyorsun dedi, Ya olacak. Baştan sonra anlattıkların hepsi doğru. Ama ben ona karşı Kötü söz kullanmak, acı söz kullanmak istemiyorum. Ne olur buna beni mecbur etmeyin, böyle bir şey emretmeyin dedim diyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Ebu Rafi. Ona karşı kötü söz söyleme. Ona dua et. Mevla hatalarını affeylesin de. Mevla hatalarımızı affeylesin diyor. Ebu Rafi de dua ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh gözyaşlarından dökmeye başlıyor. Sarılıyorlar. Ben onun hizmetkarıyım diyor. Bana nasıl acı söz söylerim. Şimdi biz beşeriz. Biz basit bir hadise olsa birbirimizi defterin silmeye çalışırız. Kırmaya çalışırız. Madem o bana acı söz kullandı, ben daha acısını kullandığımın yarışına gireriz. Hayır. Yaşanan bir öfke ve kızgınlık, acıları depreştirmemeli, yaraya yara açmamalı, yarayı tamir etmenin güzelliğini, olgunluğunu ve ahlakını yakalamalıdır. Olması gereken budur. Bu insanlar böylece birbirlerinin yaşadıklarından, güzel ahlakından tesir ala ala yaşamış ve filizlenmişlerdir. Bunun için Allah Resulü ne buyuruyor? asırların içerisinde, zaman dilimlerinin içerisinde en hayırlı asır, en hayırlı zaman dilimi benim yaşadığım asırdır, as-ı saadettir, sahabilerdir bir nevi. ثُمَّ الَّذ۪ينَ Daha sonra onun ardından gelenler, ثُمَّ الَّذ۪ينَ Daha sonra onu takip edenler. Bu olgunluk, devam ettiği sürece bu ahlakı koruduğu sürece bu ahlakı koruyanlar insanların şüphesiz en hayırlılarıdır. Ama genel çağları düşünüldüğünde bu hız bu silsile bu zincir bu şekilde takip eder gider. Bunu biraz da şunun için söyledim. Bu insanlarda hem güzel ahlak vardı hem ilim düşkünlüğü vardı. İlim düşkünlüğü birbirine sirayet eder. Bir mecliste ilim, aşkı, azmi ve yarışı varsa bu diğerlerini de yakalar. Bir başka yerde gevşeklik hakim ise nasıl diyeyim, üşenme hakim ise onları da gevşeklik alır başını gider. Onun için bir insanın doğruya doğru akan selin içerisine gayretlilerin içerisine karışmasında hayır vardır. Peygamber Efendimiz Geçmiş ümmetlerden bir hadise anlatıyor. Adam bir sürü cinayet işledikten sonra tevbe etmiştir. Bu tevbe eden insanlara, ben kestir kestirmeden gidiyorum biraz, en son ne tavsiye ediliyor? Tevbe ettin, halini düzelt, bir de hayırlı insanların yaşadığı bir beldeye göç et. Bu son derece önemlidir. Kötülükten kopmak istiyorsan, Hatalardan kopmak istiyorsan, çevrendeki dostlarını da sağlam tutmalısın. İçinde yaşadığın atmosferi de sağlam tutmalısın. Aileler ve yuvalar da kendilerine, mümince düşünen, davranan, kendi hayrını isteyen dostlardan birer liman edinmelidirler. Onlarla beraber hayat güzel olur. Bu insana da, geçmiş hatalarından, geçmiş cinayetlerinden, Geçmiş ahlakından kurtulmak isteniyorsa, Salih insanların bulunduğu beldeye göç etmesi tavsiye edilmiştir. Biliyorsunuz yolda giderken de vefat etmiştir. Ama o beldeye daha yakın bulunduğu için, O beldenin halkından haşredileceği müjdelenmiştir. Çevrenin buna uygun olması çok önemlidir. Bir beldede ilim aşkı, azmi, gayreti var ise, o beldede o insanların içerisine karışmak ilmi çoğaltır. Evde çocuğunuza hatmettirmek istiyorsunuz, Kuran-ı Kerime biliyor. Belki bir yılda zor hatmettirirsiniz. Ama misal olarak, yazın bir kurs var. Kursla arkadaşlar arası bir yarış başladı. Bu üç ay içerisinde hatmedeceğiz diye. Onların arasına verirseniz, üç ay içerisinde Belki de birden fazla hatem ettiğini görürsünüz. Çünkü orada bir akıntı var, sel var onun içerisine karışmıştır. Dolayısıyla onun tesirini yaşamıştır. Sahabi devrinde de, tabi devrinde de hem İslam'ı yaşayış hem de öğreniş gibi bir ciddi bir yarış bir gayret vardır. Bu birçok ilim ehlinin yetişmesine gerçekten hizmet etmiştir. Dolu doludur bu devre. Tabiiler arasından çok büyük alimler çıkmıştır. Ama hala usulü fıkıh çıkmamıştır. Bunu şunun için söylüyorum. O günlerde metodundan ziyade nasıl davranılmıştır? Daha önce dil misal verdiğim gibi. Rabbim ne buyuruyor? Allah Resulü ne buyuruyor? Bunun geçmişte bir örneği yaşandı mı? Dolayısıyla onun hakkında hüküm neydi? Biz bunun hakkında ne hüküm verebiliriz? Bütün bunlar tartışılıyor, müzakere ediliyor, ortaya hükümler koyuyor ve bu hükümler birikerek bir milletin gelecek kültürünü kanun ve nizamlarını oturtmaya başlıyor. Tabi devrinde bu bir basamak daha ileri gitmiştir. Şu nevi bir de kararlar çıkmaya başlamıştır. Ne demek o? Şimdi bir meselede bir hüküm çıkıyor ya, hükümü şöyle yan tarafa koyuyorsunuz, bu hükmetin illeti nedir? Asıl üzerine bina edildiği sebep nedir? Onu bulma çalışması başlamıştır. Bir basama girerse. Çünkü bunun önemi hissedilmiştir. Şöyle diyeyim misallendirmek için. Bunu kıyasla yeniden göze alacağız, yeniden misallendireceğiz. Hiç arıcılık yapan var mı içinizde? Arıcılıktan anlayan var mı? Arılar tabiattan uzaklaşmayın. Arılardan da uzaklaşmayın. Çok fazla da yaklaşmayın. Şimdi şunu diyeceğim. Arılar genellikle bahar mevsiminde oğul atarlar. Oğul atma demek şimdi? <gülüyor> Yeni arı yavruları çıkar. Sadece yavruların çıkması değil. Bir şey daha. İkinci bir arı beyi. Daha doğrusu kraliçesi. Biz hep arı beyi diyoruz ama kraliçe. A arı kraliçesi de dünyaya gelir. Tamam. Sadece arı yavruları doğsa, doğsaydı, kuandaki arı nüfusu, misal olarak söyleyeyim beş binken ne olurdu? 7000 bin, sekiz bin, bin olurdu. Çoğalırdı. Yine aynı kuana çalışırlardı. Ama ikinci bir arı beyi, kraliçesi çıktığı an olmaz. Birisi Kuan'ı terk etmek zorundadır. Bu da genellikle ne olur? Yeni doğan yavrularla eski kraliçe terk eder. Acemileri yanına alır. Dolayısıyla o gider Kuan'dan. Yeni dünyaya gelen arı kraliçesi o Kuan'da kalır eski işçilerle beraber. Tecrübeli işçiler onda kalır. Şimdi arılar gelirler. Mesela şuraya uçarak gelseler ya şuna asılırlar, şunda başlarlar ya bir sarkan köşede belirgin bir noktada toplanmaya başlarlar. Bütün arılar gelir birbirin üstüne konar konar orada kocaman bir yumak oluşur. Şimdi arıcı da bu sırada ne yapar? Gelir. Eğer uzun zaman geçmemişse, uzun zaman geçmemişse arı sokmaz. Akşama uzun zaman geçmiş, arı artık yeni bir yuva edinememiş, karar verememiş, dağılmalar başlamışsa o zaman yanına yaklaşmayın, o zaman sokar. Ama ilk devrelerde sokmazlar. Hatta onu iyi bilen arıcı ne yapar? O var o eliyle böyle açar açar. Niçin açıyor? Arı beyni bulmak için. Kraliçe çağrıyı bulmak için. O diğerlerinden birkaç kat büyüktür, belirgindir. Genellikle en dipte olur. En derinde olur. Şimdi onu alır, onu mutlaka gözüyle görecek, onu torbasının içerisine kor, sonra torbayı oraya geçirir, silken hepsini içerisine alır, ondan sonra gider. Eğer o kraliçe alan arıyı almayınız, on bin tane arıyı torbaya doldurunuz, gidiniz bir kova boşaltınız, birkaç gün sonra hiçbirisi orada yoktur. Gitmişlerdir. Olmaz, o olmadan olmaz. O kovana bu kovana dağılmışlardır. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bir hüküm verildi. Bu hükmün asıl temeli nedir? El aslu fihi diye başlıyorlar. Bu konudaki asıl ana kaide şudur diyerek onun adını koyuyorlar. Bir kenara koyuyorlar. Asıl şudur, temel şudur, hakkaniyet şudur, ölçü şudur, adalet şudur. Bunların örneklerini görürsünüz. Daha sonraki kitaplarda da var. Yani Hicri 3. 4. 5. asırlık kitaplarda da baktığınızda bu şu temele dayanır. Bu şu asıldan gelir şu asıldan gelir. Bir hükmü buluyorlar. Bir hükmün dayandığı temeli buluyorlar. Şimdi misal olarak veriyorum. Biraz kayı döküyorum. Şimdi içki yasaktır. Niçin yasaktır? İçilen şeyin içerisinde alkol bulunduğu için yasak olabilir. Alkol o grubunu kastediyorum. Tamam. İşte bu üzümden yapıldığı için olabilir. Şundan yapıldığı için olabilir. Şu kadar işte bekletildiği için olabilir. Bunlar ayıklıyorlar. Ve sonunda o aslı buluyorlar. Bu biraz illet bulma dediğimden daha ileri ama nedir içkinin yasak olmasının temeli? sarhoşluk vermesidir diyorlar. O aşk grubunun bulunması değildir. Alkol bulunması değildir. Anladınız? Şimdi dolayısıyla ben olmuş armutlar var ya böyle uhu kokulu, Onlar büyük o fazla olanlarında, kavunların fazla olanlarında, mesela şıralarda birçok şeyde alkol olabilir. Yani o aşk grubu içinde bulunabilir. Ama bunlar fazla yediğinizde veya içtiğinizde ne yapmıyorlar? Sarhoşluk vermiyorlar. O halde ne diyorsunuz? Bir şeyin haram olması, içkinin caiz olmamasının temelinde sarhoşluk vermesi sekir yatıyor diyorsunuz. Günümüzde alkol diye, diye karıştı biraz da onun için. Sekir yatıyor diyorsunuz. Allah Resulü'nün hadisi şerifini de alıyorsunuz. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır alıyorsunuz. Nehe Rasulullah an kulli müskirin ve müfettir <gülüyor> veya müftirin hadisini de. Her sarhoşluk verenin yasaklandığını da alıyorsunuz. Ortaya ne çıkıyor? Bunun asıl illeti kişiye sarhoşluk vermesidir diyorsunuz. Dolayısıyla çoğu sarhoşluk veren azı da haramdır diyorsunuz. Eğer o aşk grubu içerisinde var diye haram olacak olsaydı, elmanın, armutun, kavunun ve benzerlerinin de haram olması gerekirdi. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Veyahut da sarhoşluk çoğu sarhoş verenin azı, Haram olmasaydı ne olacaktı bu sefer? Az sarhoşluk vermeyecek kadar içilme caiz olacaktı. Bir nizam, bir intizam kuruyorsunuz. Bunları arı beylerinin hükmün bina edildiği asıl noktaları yan yana koyuyorsunuz. Bunlar yapılmaya başlamıştır. Ne zaman? Tabiiler devrinde, giderek müştehit imamların ortaya çıkışı devrinde bu hadise Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin İmam-ı Malik'in devrinde de bu üslupla devam etmiştir. Yani ilk önce ortaya kaideler çıkmak yerine, usul kaideleri, hüküm nasıl çıkarılır prensipleri çıkmak yerine, ayet ve hadisteki hükümler çıkarılmıştır. Bir de ne olmuştur? Ayet ve hadisteki hükümler çıkarıldığı gibi, geriye ne çıkarılmıştır, ne kalmıştır? Kaideler çıkarılmış, kaideler kayıtlara geçmiş, daha sonraki gelen milletlere, gelen ümmetlere, gelen alimlere bu kaideler de misal kalmıştır. Nice kaidenin tespiti nedir? Ebu Hanife talebelerine intikar etmiştir. Bu konunun asla şöyle bir şeye oturur, şöyle bir prensibe oturur diye. Bunlar giderek işte usul ilminin doğuşuna sebep olmuşlardır. Onun için Hanefiler. Furu'dan usule giderler, daha sonra kaydeden Furu'a gitme ortaya çıkmıştır. Şimdi ona geleceğim zaten. İlk önce bunun arkasından bütün bu hadiseler gelişince, olgunluk olunca, sonraki yıllarda şöyle bir imkan elinize geçiyor. İlk önce. Bakıyorsunuz şu asıl şudur, şunda prensip şudur, şunda prensip şudur, şunda temel şudur, şöyle bir kaide vardır. Bu onun üzerine bina edilse gerekir. o zaman şu da onun üzerine gidilmelidir şeklinde bir bilgi birikim olunca sonraki yıllarda gelenlerin daima önceki yıllardakine kuş bakışı bakmak, onların istifade ettiği şeylerin üzerine bilgi bina etmek kolaylığı vardır. i̇mam Şafii rahmetullahi bunu yapmıştır. Dolayısıyla geçmiş alimlerin, tabi alimlerinin, hanefi alimlerinin, nasıl diyeyim maliki alimlerinin bilgi birikimiyle bir kaideler kitabı, Er Risale yazmıştır. Bundaki üslup bu sefer nereden başlamıştır? Ters taraftan başlamıştır veya onlara göre doğru taraftan. Nereden başlamıştır? İlk önce biz fıkhın ana kaidelerini tespit edelim. Bu kaidelere göre bir ayet nasıl anlaşılır? Bir hadis nasıl anlaşılır? Hangi gözle bakılmalıdır? Nasıl değerlendirilmelidir? Bunun prensibini ortaya koyalım anlayışıyla böyle hareket etmiştir. Bu şekilde gelişen usulü fıkıh metoduna biz ne diyoruz? Mütekellimin metodu diyoruz. Dolayısıyla bu tarihten itibaren usulde Birinci derecede mütekellimin metodu diye adlandırılan külden cüze yani tümden parçalara varan o üslup kullanılmış gelişmiştir. Bu yüzden usulü fıkıh kitaplarına bakarsanız Ebu Yusuf'un yazdığı düşünülen kitabın haricinde sık sık ilk defa mütekellimin usulü gelişmiştir derler usulü fıkıh açısından fıkıh ileriden beri gelişerek geliyordu ama usulü fıkıh tekrar ediyorum ilk yazılı eser bize ulaşan kindir imam şafi rahmetullahi aleyhin risalesidir ve mütekellimin usulü denen usul sistemine göredir. Mütekellimin usulünde prensip ilk önce kaideyi yakalamaktır. Yani kaideyi yakalamak şöyle. Mesela diyelim ki bazı hadisler var, bazı ayetler var size genel kaide verirler. Onları ayırırsanız elinizde çok yekün bir genel kaideler kitabı oluşur. Hiç de az değildir. Ben şimdi söyleyince siz de bileceksiniz. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göre dir. Alın size kocaman bir kaydı. Şimdi bunun boyutları nedir? Sınırları nedir? Nereye varır? Nereye kadar gider? Nerede çelişir? Nerede olur? Nerede olmaz? Biz niyetleri dışarıdan nasıl biliriz? Nasıl bilmeyiz? Bütün bunlarla da kesişmesi lazım. Ama bu diğer hükümlerine bağıra onlar ayrı ayrı basamaklanır. Ama bu kendi başına çok ciddi bir kaidedir. Daha önce yine paylaştığımız bir hüküm var. Men sebqa ile mellem yespik ilehi muslimun fehwala. Kim bir Müslümanın önceden elinin ulaşmadığı bir şeye diğerlerini geçerek ulaşırsa o onundur diyor. Şimdi bu ne demek? İlk önce bir ne dediğini Allah Resulü'nü anlayacağız. Bu hadis şerif. Benden evvel hiç kimsenin eli ulaşmamış olacak. Ne gibi? Bugünlerde ormanlarda güzel kestane var. Ormanlarda kestane gibi. Kimsenin değil o. Bir başka insan ona el koymamış. Varır sen alırsan, mülkiyet altında da değil, orman kestanesi bu kestane senin olur. Bir insan toplamış da sepetine onu koymuş, varıp sepetten alamazsın. Senden önce gelen var, onu alan var. Anlaşıldı? Bu hürriyet nereye kadardır? Nasıldır? Arkadaşım bir tanesi diyor ki bu hadise ben okudum diyor. Suyu diyor bunun örneğe gösteriyor diyor. Bir baktım insanlar diyor çeşmede kuyu olmuşlar, kuyruk olmuşlar diyor. Ben vardım diyor. Direkt hemen çeşmeden doldurdum. Hiç kimse Allah Resulü böyle buyuruyor ben sizi geçtim dedim diyor. <gülüyor> bu bu manaya değildir. Onun da bir sınıfı var. Nedir? Gelen insanlar nizam ve intizam için kuyruğa girmişler. Onları önüne geçersen hakkını çiğnersin. Evet su senin olur. Ama o kadar gecikme konusunda haklarına girmiş olursun. Bir de güzel ahlak değil. Bak bir başka yerde başka şey var. Hepsini iç içe tek taraflı düşünmeyeceksin. Hepsini beraber düşüneceksin. Fıkıh dedik ya fıkıh bu. Mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer bir su kaynağının başındaysanız, kuhanızı dolduracaksanız, Yanınıza bir başka mümin kardeşiniz gelmiş ise önce onun kovasına doldur verin. Veya kuyudan çektiğiniz su kovasını kendi kabınız yerine onun kabına boşaltı verin diyor. Bu bir müminin mümine iyiliğidir diye de teşvik ediyor. Şimdi bu da bir ahlak kaidesi. Önce senin alma hakkın mı? Evet senin alma hakkın. Bunu alsan kendi kovana boşalsan sana bir şey demez. Ama kardeşinin kovasına boşaltırsan ne olur? Çok teşekkür ederim der. Kendi kovanıza koyun lüzum yoktu der. Yine de teşekkür ederim. Ben bir daha çekerim dersin. Elimde kov var dersin. Şimdi tesirine devam ediyoruz. Bu insan daha sonra sizi sokakta görse ne düşünür? Size önceki bakışından farklı bakacaktır. Bana iyilik eden dostum diyecektir. Selam verişinizi çok daha içten, çok daha candan alacaktır. Bir yere giriyorsanız önce size buyur edecektir. Bir başka sefer suyun başına geldiğinizde sizden önce o varsa o sizin kuanınızı doldurmaya çalışacaktır. Siz ne yaptınız? Ondaki iyilik duygusunu harekete geçirdiniz. Tamam? Bunu da unutmayacaksınız. Şöyle yapsanız, suya doğru gidiyorsunuz bir ayak sesi duydunuz. Sizden evvel suya gelmek istiyor. Sizinkinden hızlı sesler. Siz de hızlandınız. Tam şoför tabiriyle gaza bastınız. Önce suya siz geldiniz. Kuvanızı doldurdunuz. Sonra gittiniz. Daha sonra o arkadaşınızı yolda görseniz, selam verseniz selamınızı daha sönük alacaktır. Belki de almak zorunda kalacaktır. Size hürmeti ve sevgisi azalacaktır. Bir başka sefere o sizin önünüzde gidiyor olsa size geçme fırsatı vermeyecektir. Siz ondaki inatlaşma, hasetleşme, kötülük damarını ayağa kaldırdınız. İyi etmediniz. Dolayısıyla bir mümin neyi düşünecek? Hükmü düşünecek, önce giden alır. Güzel ahlakı düşünecek, Kardeşliğine iyilik eden, iyilik etme duygularını canlandırır. Tamam. Güler yüz sadakayı, hayri düşünecek. Helal ve haramı da düşünecek. Hepsini düşünerek hareket edecek. Bunun içerisinde mecbur kaldığı, acele olduğu anları hesap edecek. Olmadığı anları hesap edecek. Kısaca bir mümin helaliyle, haramıyla, mekruhuyla teşvik edilen ecriyle, sevabıyla nasıl hareket etmek istiyorsa bütün onları değerlendirerek hareket edecek. İstenen budur. Şimdi geri döndük. Nedir? Bir müminin varıp elinin uzanmadığı, yani henüz mülkiyet altına girmemiş olan bir şey, önce kim gelirse onundur diyor. Bu bir kaydedir. Kaydı olarak bunu ayrıca kaydedir. Hem de fıkhi bir hükümdür. Bunu besleyen başka hükümler görüyorsunuz. Bakıyorsunuz hadislerin, ayetlerin yaşanın içerisine girdiğinde. Ne diyor mesela bir başka seferinde peygamber efendimiz hiç ummadığınız yerden ummadığınız hüküm çıkar. Veda haccında Mine'ye iniyor peygamber efendimiz. Devesini çöktürüyor. Bir yere konaklıyor. Ya Resulallah size buraya bir gölgelik bir çardak yapalım mı diyorlar. Şimdiki peygamber ne diyor? Hayır diyor. Mina monâhumensebak diyor. Kim önce gelir de devesini ıhtırırsa monâh o demek. Ihtırmaktan geliyor. Bazı kelimeler ses taklididirler. Arapçada da var, Türkçede de var. Çatlamak mesela ses taklididir. Çatlamak, patlamak. Mesela şırıldamak. Çağlayan. Çağlayan, Şelaleye çağlayan diyoruz. Ses taklidinden, çağıltıdan gelen ses taklitlerinin tesiri vardır. Ses taklididir. Deveye de çök manasına ıh derler. Dolayısıyla ıktırdı ifadesi, munah ıktırılan yer demek. Kim önce gelir devesini bir yere çökertirse o onundur diyor. Yani oradan o istifade eder diyor. Peygamber efendim kendisine bir yer yapılmasına bile izin verilmiyor. Niye? Mülkiyet ifade ettiği için. Burası mülkiyet ifade etmez. Önce gelenin konması gereken yerdir diyor. Anlıyorsunuz ki siz Mina, ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Dolayısıyla şahıs mülkiyetine girmez ve girmemelidir. Ayrıca bunun gibi kamu alanlarından kişiler önce gelen istifade eder, Sonra gelenin, önce geleni oradan kaldırma, kovma hakkı ve salahiyeti yoktur. Bunun üzerine parklar böyledir, bahçeler böyledir, piknik alanları böyledir, deniz sahilleri böyledir. Ve benzeri içerisinden bakıyorsunuz, birbirini destekleyen, birbirini besleyen bir hüküm nizamı çıkıyor. Dolayısıyla o kaideleri yazıyorsunuz. Burası işte İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh. Mesela bir misal daha vereyim de sonra geçeyim isterseniz sık sık. Bunun gibi yüzlerce biliyorsunuz mecerlerin başında yüz kaide vardır. Kaideyi külliye edin yüz kaide vardır. Hepsi fıkıh kaidelerdir. Kaide giderek usul prensiplerine dönüşür Fıkıh kaidesi ayrıdır. Onlar usul prensiplerine, kaidelerine hazırlayıcıdırlar. Mesela hadis-i şerifte bir şey görüyorsunuz. ala عَلَى مَنِ الدَّعَى وَالْيَم۪ينُ ala men اَنْكَرِ bu hadis şeriftir. Lafzı olduğu gibi budur. Ne demek? İddia eden, iddiasını ispat etmek zorundadır. Delili o getirmelidir. Şimdi bugünkü hukuk dille tercüme ediyorum. Tercüme nedir? Davacı, davasını ispata mecburdur. Bu olduğu gibi hadisin tercümesidir. Bugünkü hukukun da temel prensiplerinden biridir. Hukuka şeriat karışmış. Yiyirse çıkartsınlar. Evet. <gülüyor> Yiğitse çıkarsınlar. Bu nasıl diyeyim dünyaya bir prensiptir olamaz. Eğer aksi olsaydı davacı davasını ispatan mecburdur. Herkes iddia eder karşısındakını zora düşürürdü. Kolunda bir saat var. Koşuma mı gitti? O saat benimdir diye dava açarım. Sen uğraştır ondan sonra o saatin kendine ait olduğunu ispat edeceğim diye. Faturayı aradım bulamadım. Bilmem Ne bulamadım sıkıntı olur. Hayır. Bir insan onun içinde var. Zilliyetlik mülkede karinedir. Bu da var. Eski hukukta da var, yeni hukukta da var. Şimdi bütün bunları düşünürseniz dünya kadar var. Bu bir genel prensiptir. Davacı davasını ispata mecburdur. Ama öyle bir durum oldu ki davasını ispat edemedi. Konu ciddiye benziyor. İddialar, verilen bilgiler, nasıl iddia edilen şeyin yapısı ona müsaittir. Davacı davasını ispat edemiyor ama durumda şüphe var. Gerekirse hakim, inkar konumunda olan insanı yemine çağırabilir. Bugün de var yemin. Biraz İslam'dan uzaklaştırılmış şekilde var. Şimdi İslam'dan uzaklaştırılmış şekilde var derken sadece İslami olmayan yemine kastetmiyorum. Olacak olmayacak şeylerde de veya edilecek edilme şekli de bozulmuş. Yapısı da bozulmuş. istenecek şey de bozulmuş. Ama halen davacı davası nisbata mecburdur. Halen yemin üstüb olarak kullanılır. Şimdi dolayısıyla yemin celseleri İslam mahkemelerinde en ağır celselerdendir yemini reddeden karşılığında ben mu alsın diyen nice insan vardır. Allah'ın ismini böyle bir şey için kullanmayacağım. Alsın onun olsun diyen nice insan vardır. Bunun için Peygamber Efendimiz de ne diyor? Bakınız o da ayrı bir kayda. Kim içinizdeki insanlar davalarını çok farklı şekilde anlatıyorlar. Kimisi delillerini yeteri kadar öne sürüyor, kimisi delilleri nasıl kullanacağını bilemiyor. Dolayısıyla delil öne sürmesini bilen, iyi kullanan, iyi yönlendiren başka kardeşinin hakkını almış olabilir. Peygamber bunu kim için diyor? Kendi için. İçinizden birisi davasını çok iyi dile getirmiş, çok iyi delillendirmiş olabilir ve ben onun hakkını bundan dolayı başkasına vermiş olabilirim. Bunu ta kıyamete kadar olan bütün hakimlere örnek olarak bir nevi gösteriyor. Arkasında ne diyor? Siz böyle bir gerekçeyle, böyle bir sebeple kardeşiniz hakkını almışsanız biriniz ki bu avucunuzda bir kordur, Onu hakkını kardeşinize iade edin diyor. Yani delil kullanmakta haddi geçmeyin. Delil ispatında karşılığınızdaki insanın çaresizliğinden ve suskunluğundan istifade etmeyin buyuruyor. Mahkemeler her zaman adaleti temin edemezler. Husumeti önlerler. Adaleti belli bir oranda kişilerin vicdanları da dolayısıyla hırslarına gem vurmaları da doğru olanı yakalamaya çalışmaları da gerçekleştirir. Her şey dıştan bakıldığı gibi her zaman olmuyor. Dolayısıyla insanoğlu bu konuda da içiyle dış dünyası adaletine inandığı hukuk sistemiyle imanının gereği de aynı noktada buluşmalıdır ki yaptığının haklılık veya haksızlık, adalet veya adaletsizlik olduğu kanaatine varsın ve adalete o da yardımcı olsun. Ben bunu aldım ama şu benim hakkım değildi, şu doğru değildi ve benzeri diyebilsin bu son derece önemlidir. Bu da mesela eddelilu ala menitte'a davacı davasını ispata mecburdur. Hem bir hükümdür hem de bir genel kaidedir. Bütün iddialarda uygulanması gereken ana bir prensiptir. Şimdi bunların ilk önce mütekellimin usulü umum ifade şöyle mesela. Emir gelmişse emir birinci derecede farz et ed, ifade eder. Veya onların ifadesiyle vücub ifade eder. Vücubu farz kullanıyorlar. Bir sıyga ayette, hadiste, emir şeklinde gelmişse bu ne ifade eder? Farciyet ifade eder demişlerdir. Ondan sonra gelen bütün ve ayet ve hadislere dolayısıyla bu gözle bakmışlardır. Mesela اَقِيمِ السَّلَاةَ Namazı kılın gibi suumu لِرُؤْيَتِهِ وَفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ Görerek Orucunuzu tutun, Ramazana başlayın, görerek bayram yapın emrinde olduğu gibi. Emir gelmiş de bunun istisnasına kullanılıyor ise o zaman ne yapmıştır? Şu şu sebepten bu emir vücut ifade etmez denilmiştir. Bunun içinde kaydeleri kormuştur. Buna da aklıma geçen de de o gelmişti. Yine o geliyor yani konuşurken mesela siz ihramdan çıktığınız zaman, fe izâ haleltum, ihramdan çıktığınız, helal olduğunuz zaman, fastadu avlanın diyor. İhramdan çıkın ve avlanın. Şimdi emir vücut ifade ederiz. Farzı burada genel manada alacak olsak, ne olması gerekiyor? Bu insanların ihramdan çıkar çıkmaz, silahını kapanın, ava gitmesi gerekiyor. Fastadu avlanın demek. İhramdan çıkar çıkmaz avlanın. Hayır diyorlar bu önceden yasağın gelmesi, sonradan kalkması sebebiyle nedir burada? Artık avlanabilirsiniz manasınadır yoksa vücut manasına değildir, mübahlık ifade eder. Şimdi aynı kaideyi uyguluyorsunuz. Size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım, fe şimdi ziyaret edin diyor. Dolayısıyla buradaki kabirleri ziyaret edin farz değildir. Artık nedir? Yasağın kalktığının habercisidir. Bu ve benzeri kaideleri ne yapıyorlar? Kayda geçiriyorlar. Artık fıkıh bu gözle bakmaya başlıyorlar. Bu devrede hanefilerin usulü oluşmaya başlıyor. Onlar ayet ve hadislerden genel kayda çıkartmak yerine o önceki alimlerinin, Ebu Hanife'nin ve talebelerinin yaptıkları o ayet ve hadislerden çıkan hükümler var ya onlar içinde bunun aslı şudur. Temeri şunu oturur şu şu den diye onları alt alta sıralıyorlar, nizama sokuyorlar, tertibe sokuyorlar. Onun içerisinden bir usul sistemi çıkarıyorlar. Bu birinci sisteme tekrar ediyorum. Ne deniyordu? Tariqu'l-mütekellimin Veyahut da usulül mütekellimin deniyor. İkincisine usulul fukaha deniyor. Dolayısıyla usulü fıkıhta iki metod vardır. Birincisi mütekellimin metodu. ikincisi fukaha metodu. Bunları kayıt etmelisiniz. Yine söyledim birkaç kere ama tekrar edeyim. Mütekellimin metodu Ana kaideyi bulup kaidelerden füruya gitme metodudur. Füru dediğimiz e, nasıl diyeyim ayet ve hadislerin ifade ettiği diğer hükümler. Füruya gitme. Füru dal demek normalde. As, asıl da gövde demektir ve kök demektir biliyorsunuz. Evet. Hanefilerinki ise dallardan fürudan usule gitme gövdeye gitme metodu ve sistemidir. Şimdi tabi iki tarafın birbirlerine ithamları var. Günümüzde de var. Yani ellerinizdeki kitaplarda da görüyorum. Bazıları haksızlık ediyorlar. Bir metoda iyi tanıyorlar, öbürünü iyi tanımıyorlar. Ee, bir tane kitapta gördüm. Zannediyorum yine Zekiettin Şaban. Başka da, da kullanıyor. Hanefiler ne yazık ki ayet ve hadislerden kayda çıkartmak yerine geçmiş imamlarının füruatına bakmışlardır. Nasıl itibar etmemişlerdir. Bu çok yanlış bir şeydir. Töhmettir, doğru bir şey değildir. Doğru olan nedir? Ayet ve hadisten çıkarılan hükümlerin asıllarına bakıyorlar olmalıdır. Neticede ikisi de ayet ve hadislere nasıl dayanır. Ama bir tanesi direkt kayda çıkartmaya meyillidir. Bir tarafı çıkan hükümlerin kaidelerini bulup onları bir araya getirmeye meyillidir. Bana sorsanız belki taraf tutuyor olabilirim ama Hanefi'lerinki daha tabi geliyor. Doğal demek istemiyorum. Daha tabi geliyor. Niye tabi geliyor? Bunu önceden söyledim. Hanefiler sanki konuşulan dilden kayde çıkarır gibi yapıyorlar. Biz konuştuğumuz dili daha önceden fiil niye denir? Fail niye denir? Tümleş niye denir? Ekler nasıl getirir? Arapçada fiil, fail, mef'ul niye denir? Cümle kalıpları nasıldır? İsim cümlesi, fiil cümlesi. Nasıl diyeyim? herhangi bir şekilde işte devrik cümle ve benzeri kaidelerini öğrenerek konuşmuyoruz. Nasıl konuşuyoruz? Konuşuyoruz, konuşulan dilin içerisinden kaide çıkarılıyor. Bakılıyor ki, hanefi'ler bu üslubu kullanmışlardır. Diğerleri ise sonradan dil öğrenenler gibi baştan, nasıl diyeyim, fiil nereye konur, fail nereye konur, özne nereye konur, yüklem nereye konur, ne şekilde yapılır? böyle bir sistemden dil öğrenmeye giden grup, ekip, metod şeklindedir. İkisinin de kendisi açısından haklı yönleri var ama böyle farklı bir yaklaşım var. Şimdi arekte konuşanlar eski deyi kastediyorum yenileri söylemiyorum yeniler biraz töhmetliyince konuşuyor ama eskiler şöyle bir itamda bulunuyorlar. Hanefilerinki en az usul kitabına benzediği kadar Fürü kitabına da benziyor. İçi fıkıh dolu diyorlar. Hanefiler çok misal verir. Şu şuncuyu şunda olduğu gibi şunda olduğu gibi her cümlenin arkasından ne olur misaller gelir. Şöyle olduğu gibi çok misal zikrediyorlar. Okuduğumuz kitap mübarek diyorlar. Nasıl diyeyim? Usul kitabımı yoksa furu kitabımı birbirine karıştırıyoruz. Aşırı denecek derece misal var. Hanefiler de diyorlar ki bu kalıplarca değil. Neticede fıkıh öğrenecek biz bundan misaller Yaşanılan şeyi anlatmaya yardımcıdır. Mutlaka kullanılmalıdır ki tesirinin nasıl olduğu, nasıl yaşandığı fıkıhtı, eseri görünsün diye, diyorlar. Yine bir başka itham gördüm ee, bir başka yerde. Bu yüzden hanefilerin usulleri fıkhına hakim olamamıştır. Hayır, hanefilerin usulleri fıkha hakim olmak için değildi zaten. Fıkıhtaki neticeleri usul kalıplarına dökmek içindir. Anlaşıldı. ki hakim olmuş. Belli bir oranda hak payı var. Ama bu medih mi, zem mi, iyi mi, kötü mü o ayrıca bir tartışılması gereken meseledir. Şimdi ben geçmiş alimlerden birisinin metnini bu konuda olduğu gibi okuyorum. Dolayısıyla tabi ben bana göre seçtim. Aleyhindekini de seçebilirdim. E, bu tanıdığınız bir insanın metni size bu konuda belli bir oranda bilgi verici ümidini taşıyorum. Metin mukaddimeden İbni Haldun'un mukaddemesinden dolayısıyla İbne Haldun'un mukaddemesinde fıkıh ilmi nasıl gelişti? hadis ilmi nasıl gelişti? <gülüyor> Usulü fıkıh nasıl gelişti? Tefsir ilmi nasıl gelişti? Bununla ilgili bölümler bulabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Size o devirde yaşananları özet bilgisini verecektir. Kesinlikle faydalı olacağını ümit ediyorum. Ben ibareyi Türkçeler nasıl tercüme edilir? İnşallah iyidir dönüp de bakamadım ama ibareyi olduğu gibi okuyacağım, olduğu gibi paylaşacağız. İbn Haldun'un bununla ilgili kitaptan baskıdan baskıya değişir ama benim aldığım baskının 455. sayfalarında yani ortadan daha sonlara doğru gelen bölümünde. Vekane aynı zamanda de öğreniyoruz. Yani o da kabul ediyor ki bu konuda ilk eser veren insan İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh'tir ve kan evvel men keteb fihi şafii rahimehullah bu alanda ilk kitap yazan insan şafii rahmetullahi aleyh'tir emla fihi risalatehu'l meşhur bu konuda meşhur olan o risalesini kayda geçirttti diyor sonra bilgiler veriyor arkasından devam ediyor semme ketebe fuqaha'ul hanafiye fihi daha sonra bu konuda hanefi alimleri kitap yazmaya başladılar. Ve hakkaku tilkel kavaide bu kaideleri tek tek elden geçirdiler, tespit ettiler. Ve evsavul kavletiha söyleyecek sözü de oldukça genişlettiler diyor. Yani meseleyi enine boyuna bugünkü tabiriyle iyice incelediler, değerlendirdiler demek. Ve ketabel mutakellimune eydan aynı şekilde mütekellimin alimleriyle mütekellimin alimleri bu konuda kitap yazdılar. Daha önce söyledik yine söyleyelim. Daha sonra bu mütekellimin kaidelerden fıruata gitme metodunu aynı zamanda malikiler de sonradan ya hanbeliler de benimsemişlerdir. Dolayısıyla mütekellimin metodu hem şafiilerin, hem malikilerin hem hanbelilerin usuldeki metodu olmuştur. Bu usulü kullanmışlardır fukaha metodu denen metodu bir tek hanefiler kullanmışlardır. Mütekellimin ah, usulcülerde bu konuda kitap yazdılar. İlle enne kitabetel fukaha ancak fakihlerin kitapları yani hanefilerin kitapları fiha bu konuda emessü bil fıkıh fıkka daha yakındı. Emessü demek daha yakın temasta bulunandı manasına. Ve el bil furu'i Fıru'a, fıru ilmine daha uygun düşüyordu. kesretil enfileti çok misal olması sebebiyle, bu da misalin çokluğunu met ediyor. Öbürleri zemmederken i̇bn Kudame, i̇bn Kudame diyorum, ee, İbn-i Haldun rahmetun aleyh, met ediyor. Veşşevahide birçok şah delil var içerisinde. Ve bina il mesaili fîhâ arennüketil fıkhîye birçok fıkhî incelik ne yapalım? Fıkhi mesele fıkhi incelikler, kaideler üzerine bina edilmiştir. Bunun bolca örneğini ve müsaadelerini görüyorsun. O kitaplarda diyor. Wal <gülüyor> mutekellimuna aynı zamanda üslupları hakkında bilgi alınabildiği için onun içinde okumayı tercih ediyorum. Wal mutekellimuna mutekellimin al-Nureysa yucriduna sure tilka al-mesail al-fakihi. Fıkhi konudaki bu meseleleri tecrit ediyorlardı. Yani kitabın içerisinden çekip alıyorlar, kaydeleri sadece geride bırakıyorlardı. Ve yeminlune ile istidlal ile akli daha çok akli istidlal üstü bunu kullanıyorlar. Ma emkene aklın gücü getti imkan derecesinde diyorlar. Lénnahu çünkü bu galib fonunihim tuttukları yolun biraz da sanatın sanatken sanatın ee, Mümkün mertebe yolu budur. Böyle bir yol tutmuşlardır. Ve muktaba tarikatihim metotlarının da gereği budur diyor. Fekâne li fıkahâ il hanefiyete fîhâ el tuli Bu yüzden Hanefi alimlerinin usulü fıkıhta oldukça elleri uzundur. Uzun el sahibidirler diyorlar. Şimdi tabi uzun el sahibi denince Türkçe'de birkaç manaya birden geliyor. Eli uzun demek Türkçe'de imanaya değildir. Başka manayadır. Ama ilinde eli uzun demek nasıl diyeyim? Kolu çok yere uzanır ifadesi kullanıyoruz o manada. Yani birçok meselenin inceliklerine aklı sarıyordu manasını. Arapça'da eli uzun cömert manasınadır. Türkçe'de eli uzun başkasının cebine uzanan manasınadır. Hatta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz... İçinizden bana ilk kavuşacak olan eli en uzun olandır diyor annelerimiz için. Şimdi Ayşe validemiz diyor ki bu biz onu diyor zahir manasını aldık diyor. Bir duvara dönür diyor. Ellerimiz ellerimizi uzatırdık diyor. Kimin eli daha uzun diye diyor. Sonra Zeynep vefat edince anladık ki Peygamber Efendimiz en cömertimizi kast ediyor. Çünkü içimizde en cömert oydu diyor. Üstelik Ayşe Validemiz son derece cömerttir, irsidir cömertli. Ama demek ki Zeynep Validemiz daha cömert imiş. Hatta Zeynep Validemizin el maharetlerinin çok olduğu, yani nasıl diyeyim kaplar yaptığı, hurma dallarından eşyalar yaptığı, işte bugün oyalar ve benzeri diyoruz, el maharetlerinin çok olduğu, bunları satıp paraya çevirdiği ve tasaddukta bazen hediye ettiği, bazen parasını tasadduk ettiği, yani el emeği alın nuru ile de tasattukta bulunduğu yine kayıtlarımız arasında bize gelen bilgilerdendir. Ama tavilül ba ifadesi, kulaç uzunluğu ifadesi Arapçada nasıl diyeyim e, bilgisi çok genişti çok derinlere kadar eli uzanan bilgi derleyebilen toplayabilen bir insandı manasına daha ziyade kullanılır. Burada da o manayadır. Ma'al gavusi ale nüketil fıkhiye, fıkhi inceliklere dalma kabiliyet, gavus demek, biliyoruz dalma demek e, deniz altının da gavvasıdır o yüzden. Deniz altına gavvası derler. Fıkhi inceliklere dalma kabiliyetleri yüksektir. Ve iltikati hadihil kavanin min mesail fıkhı. Fıkıh meselelerinden kanunları derip toplama ve bir araya getirme kabiliyetleri oldukça yüksektir, imkan derecesinde der. Sonra bilgi verir. Daha sonra sözü döner dolaştırır. Bizim daha önce söylemiştim, 430 yıllarında vefat eden Kadı Ebu Zeyden'in Debusi var. Onun Takvimul Edille diye bir e, usul kitabı var. Sözü ona getirir ve onu çokça eder Şimdi dolayısıyla Artık usul oluşmaya başlamıştır İmam-ı sonra gelişiyor ama ilk yazan tekrar ediyorum İmam-ı olmasına rağmen peş peşe eser dökülmeleri Şafiiilerden çok Hanefilerden gelmiştir. Her ne kadar Zeki Yüttün, kitabı nasıl diyeyim Zekiettin Şaban'ın kitabı aslında söylüyor ise de bunu şöyle vereceğim şimdi. Mesela onlar da ondan sonra en gözde en temel kitap el Omde olmuştur. İlk önce mütekelliminle başladık onu bir şey yazalım isterseniz. Mütekellimin metoduna göre yazılmış ilk usul kitaplara değiniz. Mütekellimin metoduna göre yazılmış ilk usul kitaplara bir de ağırlığı olan usul kitaplarını kastediyoruz. Mütekellimin sonraki asırlarda mütekeллиmin usulünün temeli olan 4 kitap vardır. Bunlardan birincisi tabi Risale'yi hep ayırıyoruz. Risale'yi bir kere hepsine temel olduktan sonra El Umdedir. El Umde. Kadı Abdul Cabbar'ındır. Kadı Abdul Cabbar Hicri 415 yılında vefat etmiştir. Oraya bir not daha düşmeniz gerekiyor. Bu şahıs mutezili'dir. Evet. Zaten herhalde mütekellimin adını oradan alsa gerek. Mutezili'dir. Mutezili deyince reddedilmiyor. Usuldaki kitabı kitaptır, kabul ediliyor. Biliyorsunuz çok zeki insanlardır. E, tefsirde de keşaf neredeyse diğer tefsirlerin e, hemen hemen temel direklerinden birisi olmuştur. Anlaşıldı? <gülüyor> El-Mu'tezili diye onunla özellikle düşerler. Onun isiminden de söylüyorum. Ona şerh yazılmıştır. el muatemet diye. El-Mu'temet. el muatemet el -Mu'temet. Mu'temet diye isterseniz ama ayında. El-Mu'temet. Ebu'l Hasan el-Basri'nin'dir. Ebu'l Hasan el-Basri. Hicri 436 yılında vefat etmiştir. Ona yakın. İlk temel kitapları bir nevi o böyle olmuştur. Tamam? El-Umdet el, el muatemet dedik. Ondan sonra el-Burhan vardır. El-Burhan h harfiyle El-Burhan İmamul Haramayn el-Cüveynî'nin'dir. İsmi İmamul Haramayn Abdulmelik İbn Muhammed el-Cüveynî'dir. Ben kısaltayım İmamul Haramayn böyle biline daha çok el-Cüveynî diye bilinir. Evet. Vefatı Hicri Dört yüz yetmiş sekiz'dedir. Dördüncü temel kitapları El tasfa Arapça yazıyorsanız birincisi sin, ikincisi sat. El müs tasfa diyeceksiniz. Türkçe yazılışı da müs Müstasfa. Sapla tas fa. F'den sonra açık y' var. el müstasfa. Tamam. Bu kimindir? Muhammed Gazali'nindir. Vefat etti mi? Muhammed Gazali gibi vefat edecek. Hicri 505'te. Orası da kolay. Miladi 1111'de. Dört tane bir yan yana getirdim mi vefat tarihi. 505 1111. Evet. Şimdi bu kitabın, müte, bu dört kitabın, mütekellimin usulünde çok ciddi bir yeri vardır. Sonra gelen kitaplar hep bunları süzerek, bunların bilgisinin üzerine bilgi bina etmişlerdir. Bir de usulde çok şey değişmediği için, dolayısıyla ilk yazılan kitapların yazdığı bilgiler çok önemli. Değişim olmadığı için, sonraki kitaplar ne oluyor? Hep onların üzerine bina ediliyor, ufuk açıcı da olsa, Onların verdiği temel bilgiyle çok şey ifade ediyor. Bunların üzerine iki çok önemli kitap yazılmıştır. Mütekellime. birincisi El Mahsuldür. Mahsul. El Mahsul bildiğimiz mahsul. Tarladaki mahsul manasını mahsul. Tamam. Bu Fahrettin Razi'nindir. Bunun vefat tarihi de fena değil. 606. Bir de El-İhkam diye bir başka kitap daha var. O ki dört kitabın üzerine oturan, onlardaki bilgiyi toplayan, derleyen, tertip eden, tanzim eden kitaplardır. Bunlar oldukça güzeldir. El-İhkam diye. Seyfuddin El-Amidi'nin. Ahmet biliyorsunuz Diyarbakır'ın adıdır. Evet. Hicri 631'de vefat etmiştir. Şimdi genellikle kitaplarımız tekrar edeyim ne diyorlar? İlk eser verenler mütekellimin alimleridir diyorlar. Hayır. İmam-ı Şafii devrinden çıkarsan ilk eser veren Nasıl diyeyim? Hanefi alimlerde şimdi görülecek. Hanefi metoduna veyahutta fukaha metoduna göre yazılmış usul kitapları diyorsunuz. Hanefilerde bir kolaylık var. Hepsi kitabın adı usul koyuyor. Onun için kolay. El usul diyorsunuz. Ebu'l Hasan el-Kerhi yani yazılı olarak bize ulaşan kaynakları şimdi zikrediyoruz. El Usul Ebu'l Hasan el-Kerhi. Vefatı Hicri 340. Bakın nasıl diyeyim? Neredeyse 90 yıla yakın vakit arasında daha önce gelmiş ya nasıl diyeyim? Kadı Abdülcebbar el muteziliden Yaklaşık 90 yıl falan önce. 300'lü yıllarda. O 400'lü yılların insanıydı. Yine bir başka el-usul diyorsunuz. Yine kısaltıyorum ismini. Ebu Bekir el-Cessas. Yoksa Ebu Bekir Ahmet İbni Ali el-Cessas adı. Ebu Bekir el-Cessas vefatı hicri 370'tir bu da onlardan önce. Tamam. Onlarla yaştaş olan var. Nasıl diyeyim? Bu bunun ismin fakrı. Takvimul edille diye biliniyor. Biraz sonra adı uzunca okuyacağım ben. Takvimul edille. Kaynaklarda da böyle geçiyor. Takvimül Edille bir başka usul kitabı. Kadı Ebu Zeyd Eddebusi Demin ki İbni Haldun'un oldukça methettiği kitap bu kitaptır. Bunun asıl adı Takvim-i usulü fıkh ve tahtid-i edilleti şer' Usulü fıkhın yani fıkhın usullerinin kayda geçirilisi Şeriatın delillerinin sınırlandırılışı demek yani mana olarak. Oldukça üzün, asıl adı budur ama kaynakları da birçok yerde adı takvimul edille diye geçiyor. Ee, neden ben bu ismin bu kadar uzun ve bu kadar ısrarla söylüyorum? Kitabının ismini kendi el yazması kitaplarından okudum. Anlaşıldı mı? Ben bu kitabı böyle isimlendirdim diyor. Daha sonraki muhakkak alimler de günümüzde çok defa böyle biliniyor. Tekrar ediyorum bildiğim kadarıyla kitabı eğer piyasaya çıktıysa yakın tarihte çıktı. Yakın tarihe kadar el yazması olarak devam ediyordu. Bende el yazmasının bir nüshası vardır bunun, bunun halen vardır. Oldukça yani bu kitap basıldığı yıllarda ilim aleminde nasıl diyeyim büyük bir şok dalga tesiri yapmıştır. O yıllarda herkes usulle meşgul olmaya çalışmıştır. Yani zihinlere usul bilgisini, aşkını, şevkini asalamış Günün modası ilim aleminde usul ilmiyle uğraşmak olmuştur. Bu şok dalgası, nasıl diyeyim, diğer alimleri de mütekellimin alimlerine sarsmıştır. Hatta imamı Gazali El-Mahsul isimli eserini, herkes Kadı Ebu Zeyd'in debusinin usulüyle meşgul olmaya kalktı. Bizim usul geride kaldı. İnsanlar dönüp fazla iltifat etmiyorlar. Bu kitabı onun için yazıyorum diye, Mustafa'nın başına yazmıştır. Başında böyle bir girişi vardır. Evet. Defaat 430 yılındadır. Şimdi bakın buraya kadar olan neredeyse bu da biraz tarihe yakın. Bundan önceki nedir? Gördüğünüz gibi mütekellimin usullerinden daha önce yazılmış usul kitaplarıdır. Yine bu yıllarda bir ki yine usul diyeceğimiz bir başka kitap daha var. Onun adı da El Usul. Kısaca usulü filan usulü filan diye şey yapılır. Buna da usulü Saraksi deniyor sasem. Seraksinin usulü. Şemsül eyme Saraksi. Yine soru cevabı zaman az kaldı ama Allah kerim'dir şimdi. Bu İmam Serah, Serasi'nindir. İmam Serasi yaklaşık e, vefat tarihi için 483-500. Vallahi alem yani Hicri 500'lü yıllara yakın vefat etti deniyor o yüzden. Çok net değil vefat tarihi ama 483 biraz daha belirgin. Bu kitap yanına not düşün. İnşallah daha önce anlattım ve bilin. Bu kitabın bütünü kuyudan yazdırılmıştır. Ezberden yazdırılmış bir kitaptır. Kuyu hapsına mahkum etmişler onu. Mepsut Ezen'in. Burada paylaştık zannediyorum. Burada mı başka yerde mi bilemiyorum. Kardeşlerinin bir vesileyle geçti. Bunu paylaşalım. Son, son derece önemli. Bu kitabın tamamı baştan sona kuyudan bağrılarak yazdırılmış bir kitaptır. Şimdi burada noktalara noktalayalım madem onun hatırasını yad edeceğiz. Diğer usul kitaplarına arkasından birkaç tane daha usul kitabı geliyor. İnşallah onları beraber yad eder onun üzerine bilgi bina ederiz. Ben burada noktaladım.